Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala elihi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلام ان كنتم مؤمنين صدق الله Değerli kardeşlerim, dünya bir imtihan yeri. Dünya insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar geçici bir süre imtihana tabi tutulduğu, yaptığı her şeyin hesabını verdiği, vereceği bir imtihan mevsimi. Nasıl ki insan Hayata geldikten itibaren Allah Teala Kendisine türlü nimetler Vermiş ise Bu nimetlerin hepsinden Hepsinden hesaba çekeceği gibi Hayatı boyunca Attığı her adımdan Aldığı her nefesten Hesaba çekilecektir Tabii ki Dünya bir imtihan yeri Olduğuna göre İmtihanda da önemli olan insanın sorulara verdiği cevaplardır. Dünya imtihanı öyle bir imtihandır ki torpille insanların geçmesi mümkün olmayan bir sınavdır. Çünkü sınavda şike yapılması, torpil geçilmesi, hileyle birisinin başka birinin yerine imtihana girmesi adam kayırma hiç böyle bir ihtimalin olmadığı bir imtihandır dünya imtihanı işte onun içinde imtihan neticesinde Allah Teala o insana o insana e, hükmüyle kendisi muaymal edecektir Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Teala biz inanan insanlara buyuruyor ki Ey inananlar Sakın gevşemeyin Her zaman dik durun Ve la tehzenu Üzüntüye de kapılmayın o entumul e'levun En yüce sizsiniz İn kuntum mu'minin Eğer hakkıyla iman etmişseniz Bir insanın hayattaki galibiyeti iman derecesiyle ölçülüdür Dünyevi makamlar Mevkiler Dünyevi şöhretler gelip geçici lezzetler mal mülk bunların hepsi sadece geçici birer imtihan vesilesidir önemli olan üstünlük yalnızca insanın takvasında üstünlük yalnızca iman ediyor oluşundadır şayet insan iman ediyorsa Allah katında en üstün kimse Allah Teala iman edenin kendisi olduğunu anlatıyor tabi insanın Dünya imtihanında sorguya çekileceği şeylerden birisi de insanın sadece namazı, <gülüyor> ibadeti değil, hayatı boyunca tüm aldığı her nefes imtihan vesilesidir. Dolayısıyla da hani normal bugünkü sistemin biz Müslümanlara dayatmaya çalıştığı gibi Hayat alanlarının belli alanları ayrılmış değildir. Hayat bir bütündür. Bütünüyle imtihandır. Dolayısıyla hayatın kamusal olanı, sivil olanı, kullukla ilgili olanı, özgürlükle ilgili olanı, evde olanı, çarşıda olanı diye böyle bir ayrım yapılmaz. Hayatın hepsi bir bütündür. Bir insanda hayatı boyunca her şeyinden hesaba çekilecektir. Sadece şu alanlar Allah'ı ilgilendirir. Haşa bunlar kulu ilgilendirir ya da bunlar ticari bunlara karışmaz değildir Allah Teala insanın her anını öyle bir kamera vardır ki bugün mobeseler devreye girdi. Kamera kayıtlarıyla hayatın ne kadar çok izlendiğini biliyoruz. Bu kameradan çok daha ötesi Allah Teala katında biz kullar için zaten yapılmış bu kamera kayıtları öldükten sonra insanın önüne getirilip hayatı boyunca her şeyin de hesabını verecektir. Onun için de Kef Suresi'nde buyurulduğu gibi bazı insanlar eyvah ne oldu? Le yugadiru sagireten ve la kibireten illa ahsaha. Hiç en küçük bir küçük ya da büyük hiçbir şey bırakmamış her şeyi yazmış diye şikayet edecek. Çünkü dünya hayatındayken önümsemediği, basit gördüğü, küçük gördüğü, öyle küçük küçümsediği işler çıkacak ki karşısına kıyamet günü çok büyük bir büyük bir pişmanlık vesilesi olarak karşısında görecek. Onun için bir Müslüman hayatı boyunca hiçbir şeyi küçümsememeli. Her şey önemlidir yaptığı ibadet olarak, iyilik olarak yaptığı her şey de önemlidir. Kötülük olarak yaptığı her şey de aynı oranda önemzede edilmemin gerekir. Ayet-i kerimede Allah Teala bize iman eden insanın her zaman <gülüyor> dik durması gerektiği, asla ümitsizde kapılmaması gerektiği emrediyor. Başka ayette de "La taknatu min ey iman edenler" <gülüyor> Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz buyuruyor. Zaten Allah'ın rahmetinden, Allah'ın varlığından, Allah'ın gücü ve kudretinden şüpheye giren insan zaten iman noktasında da, da zafa düşmüş sayılır. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de bu ayette bahsederken tabii ki Hazreti Nuh'un hayatını da görmek durumundayız. Allah Teala buyuruyor ki bi fihim el fesenetin illa kamsine ame Allah bize dünya hayatını bir imtihan yolu olarak gösterdiği gibi dünyanın da bir hak batıl mücadelesi şeklinde gerçekleştirdiğini biliyor, bildiriyor dünyada insan hayatı boyunca bir çekişmenin içerisindedir. Hayat tek düze değildir. Yani sen namazını kıl, orucunu tut, hiçbir şeye karışma Köşene çekil, böyle bir hayat Müslüman için yoktur. Hayat bir imtihandır. Bu imtihan da çekilme yeri içerisindedir Hep mücadeledir. İşte Allah Hazreti Nuha anlatıyor, diyor ki o kavminin içerisinde 950 sene peygamberlik yaptı. Falebithafihim elfe senetin illaham sine ame. 950 sene. Ama tabii ki bu hakbatır mücadelesinde de hak sayıyla ölçülen bir birim değildir. Hak, Allah Teala'nın gücünü, kudretini temsil eden, Allah'ın hükümlerini ilgilendiren, imani noktada Allah'ın tarafıyla Allah'ın getirdiklerine karşı olan taraf şeklinde ikiye ayrılır. Hak bahatı. Dolayısıyla da hak için sayı Çokluk bir ölçü birim değildir... ...bundan dolayı da Allah Hazreti Nuh'u... ...bize öerken diyor ki... ...o 950 sene peygamberlik yaptı... ...ama o hiç yılmadı... ...biliyorsunuz... ...Hazreti Nuh'un... ...950 sene peygamberliği... ...boyunca... ...yalnızca 30 kişi iman etti... ...30 kişi... ...böyle olduğu halde hiç... ...bıkmadan, usanmadan... ...her daim yoluna devam etti... Gittiği kapılarda hep yüzüne kapı çarpıldı, aşağılandı, kovuldu ama o hiç yılmadı. Çünkü biliyordu ki hak, hak ölçüsü sayıyla ölçülmezdi. Bundan dolayı da Miraç hadisinde Peygamberimiz biliyorsunuz bize kıyamet günü kıyamete kadar gerçekleşecek ve kıyamet günü gerçekleşecek olan olayların malumatı Peygamberimize bildirildi. O zaman Miraç hadisinde Mesela bize neleri anlatmıştı Demişti ki Faiz yiyenlerin Durumunu Öyle insanlar var ki Karınları önlerinde bir ev kadar Büyük ve içerisi yılan Haşerat yırtıcı hayvanlar dolu Kimseler gördüm kimdir bu dediğimde Bunlar ümmetinden faiz yiyenler Dedi Gıybet edenleri Başkasının durumunu gördü Ama peygamberimiz Miraç hadisinde bir şey daha anlatmıştı. Buyurdu ki o zaman geçmiş ümmetlerin de durumu peygamberimize arz edildi. Hani resmi bir geçit töreni yapıldı. Peygamberimiz herkesi seyretti bizim dilimizde. İşte o zaman diyor öyle peygamberler geldi. Arkasında kimisinin 50, kimisinin 30, kimisinin 1, 2. Öyle peygamberler gördüm ki 0 tek bir tane ümmeti bile yoktu öyle olduğu halde bu peygamberler yollarına devam ettiler ama biliyoruz ki bu peygamberlerin hepsi de görevlerini yaptı onun içinde onun içinde hak ve batıl mücadelesinde önemli olan taraftar toplamak insanların gönüllerine hitap edip insanlarla birlikte olmak sayı artırmak değil önemli olan hakkın Allah'ın hükümlerinin mücadelesini sürdürmektir. Bundan dolayı da peygamberimiz bize bu peygamberleri anlatırken överek anlatıyor. Yani bu kadar yıl peygamber olduğu halde bir tane adamı ikna edememiş. Tek bir kişiyi tarafına çekememiş diye hiçbir peygamber azarlanmıyor. Peygamberlerden bildiğimiz azarlanan kimdir? Hazreti Yunus'tur. Niçin azarlanmıştır? Hazreti Yunus kavmine hidayeti tebliğ etmiş. Kavmi kendini dinlemiyor olunca artık usanmış. Bunlara bu kadar bundan fazla ya da gerek yok diyerek küsüp çekip gitmiş. Sadece tebliğ görevinden vazgeçmiş. Kulluğu ile devam etmiş. Ne olmuş? Bir gemiye binmiş. Gemi ağır gelince kura çekilmiş. Kura hep kendine gelmiş. Gemiden atılmış. Sonra da barina yutmuş biliyorsunuz. Dolayısıyla da affı, tevbesi üzerine de allah Teala kendisini affetmiş. Ne anlatıyoruz? Hazreti Peygamberlerden görevini yapmadığı için, başarıya ulaşmadığı için değil... ...görevini yapmadığı için tek bir peygamber olduğu, o da Hazreti Yunus olduğu... ...o da insanları ikna edemediği için değil, artık yoruldum dediği için maruz kaldığı muamere. Tabi değerli kardeşlerim... ...Hazreti Nuh'u anlatmışken... ...diğer peygamberleri de... ...bilmek durumundayız. Bugün Müslümanlar... ...değişik faaliyetler... ...çalışmalar içerisinde bulunuyor. Tabii ki... ...bunları öz itibariyle değerlendirirsek... ...bilelim ki... ...insanoğlunun... ...hayat imtihanı içerisinde... ...hak ve batıl mücadelesinde... ...tarafını... ...verilemesi gerekir. Hak tektir. Hak birden fazla değildir. İki tane hak var. Bu daha hak, bu daha az hak. Böyle bir şey söz konusu değildir. Hak, hak tektir. Hakkında çeşitleri bu açıdan... E, ...çeşitlerini tasdif edilmesi... ...doğru değildir. İnsanlar hak tarafındadır veya batıl tarafındadır. Batıl tarafının ise... ...yolları çeşitledir. Çünkü insan... İnsana şeytan azgınlık verirken, azdırırken değişik yollarla gider. Her insana değişik şeyleri hoş gösterir. Kimisini makamla aldatır, kimisini mal ile aldatır, kimisini kadınla, kimisini rahat bir ortamla, özgürlük adı altındaki bugün de tabir edilen bana kimse karışmasın, huzur içerisinde yaşayayım gibi değişik değişik Sözlerle insanı aldatır ama önemli olan hak ve batıl içerisindeki batının çok sistemli olmakla birlikte hakkın tek olduğudur. Şimdi işte biz peygamberlerin hayatında da hep bunu görüyoruz. Peygamberler yaşamları boyunca hep zamanlarındaki hükümdarlarla zamanının devlet adamlarıyla mücadele içinde olmuşlar. Yani Allah Teala bize herhangi bir peygamberi anlatırken ona güzel kuldu, odasına çek, geçer, güzelce tesbihini çeker, sabaha kadar ağlardı. Akşam olduğunda uyur, tekrar tesbih çeker, ağlardı. Ya da gider, Kur'an okur, düşünür, düşünür, tekrar ağlar, dua eder. Böyle peygamberleri bize anlatmıyor. Peygamberleri bize ne ile anlatıyor? peygamberleri kavimleriyle yaptığı mücadeleyle anlatıyor kimde anlatıyor Hazreti Musa'yı Firavun'la anlatıyor Hz. Musa neydi görevi elçi peygamber olarak Firavun ve ki o zamanın süper gücü olan Firavun'la mücadele etti önce ikna yoluyla daha sonra değişik yöntemlerle hep mücadelesi sürdü, hiç çekilmedi ta ki Allah hükmünü verinceye kadar Firavun ve ordusunu Kızıldeniz'de yok edinceye kadar Hazreti Musa deyince Firavun'u anladık Hazreti İbrahim deyince kimi anlıyoruz? Nemrut'u anlıyoruz O da zamanı süperkücüydü Hazreti İbrahim de Nemrut'la mücadele ederken Tek kişiydi Az kişiydi Tek bir İbrahim'di ama onun tek bir kişi Olmasına rağmen Varlığını tahammül edemediler Mancınıkla ateşe attılar Ama Allah Teala buyuruyor ki قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا Aleyh İbrahim dedi ki Ey ateş İbrahim'e soğuk ve güvenli ol Ve ateş Hazreti İbrahim'i yakmadı Çünkü o da Allah yolunda Mücadele ediyordu Çünkü o da Hazreti İbrahim aleyhisselam da zamanın süper gücü olan hükümdarına karşı hak ve batıl mücadelesi veriyordu. Başka peygamberler de böyleydi. Hazreti Davut aleyhisselam, Davut peygamber zamanının devlet başkanıydı. Peygamberimiz de onun hayatını anlatırken, bize başka yönünü, örnek anlatırken diyor ki, Hiçbir insan kendi alın terinden daha helal bir lokma yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud bile kendi alın teriyle kazandığını yerde diyor. Yani o bir makam sahibiydi, makamdan aldığı maaş vardı ama onu yemeyi tercih etmezdi. Kendi alın teriyle ek iş yapar, kamu malını şahsi çıkarlarına alet etmezdi, kendi menfaati için kullanmazdı, alın teriyle yerdi. Burada tabi ki bugün toplumumuzun maruz kaldığı, hep başkasından bekleyerek, birilerinin alın terini gasp ederek yaşam sürdürmenin de ne kadar kötü bir şey olduğunu Peygamberimiz anlatıyor Hazreti Davud. Devlet başkanı bir peygamber olarak alın teri. Hazreti Süleyman'da biliyoruz ki yeryüzünün gelmiş geçmiş en güçlü hükümdarı olarak peygamber ve hükümdar olarak varlığını sürdürdü. Hani Kur'an'da anlatılıyor ki Rabbi hebli mulken la yenbagi li min ba'di. diye dua etmişti. Ya Rabbi bana öyle bir güç, öyle bir kudret, öyle bir kuvvet ver ki benden başka hiç kimsenin ulaşamayacağı nimetler verdiği dua etmişti. Onun içinde de rüzgar da kendi emrine verilmişti. Göz açıp kapayıncaya kadar Belkıs hükümdarın tahtı kendisine getirilmişti. O da peygamberdi ama o da bu mücadelesini hiç bırakmamıştı. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz de böyleydi. Mekke'de Peygamberdi. Tebliğ görevini sürdürmekteydi. Kendisinin haremin kenarında Kabe'ye karşı namaz kılmasından kimse rahatsız değildi. Ashab ile birlikte namaz kılabilir, oruç tutabilirdi. Ama demişlerdi ki ya Muhammed ne istersen yap. Yalnızca şu yönetime karışma. Burayı biz yönetelim. Eğer Mal istiyorsan seni en zenginimiz yapalım. Kadın istiyorsan en güzel kızlarımızı verelim. İbadetinse sen rahat ol. Yalnızca şu yönetimi biz yapacağız. Yönetime karışmayın dediğinde buyurdu ki Aleyhisselam Efendimiz... ...vallahi bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz ben bu davamdan vazgeçmem. Mücadelesini sürdürdü. Ben onlarla anlaşayım hele bir anlaşalım da demedi varlığını sürdüğünü ta Medine'ye hicret edinceye kadar hicret eder etmez de ilk yaptığı iş İslam Devleti'ni kurmaktı onun içinde tarihteki ilk İslam Cumhurbaşkanı ya da Devlet Başkanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı Medine'deki ilk hicratı devlet kurmaktı kabinesini kurdu ticari iktisadi kurallar koydu Pazar'ın ekonomik şartlarını belirledi vesaire. Daha sonra da biliyoruz ki kendisinin vefatından sonra da Ashireyi Mübeşşir eden birisi olan en faziletli sahabe olarak Hazreti Ebubekir Efendimiz de devlet başkanıydı. İlk halifeydi. Müslümanların ortak lideriydi. Yeryüzündeki tüm Müslümanların lideri olduğu kadar Aynı zamanda Medine İslam Devleti'nin de Peygamberimizden sonraki ikinci devlet başkanı. Üçüncüsü kimdi? Hazreti Ömer Efendimiz aşire-i eden. Daha sonra Hazreti Osman Efendimiz aşire-i Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz aşire-i eden Peygamberimizin damadı. Ve bu sahabeler... En önemli sahabeler idi, ne yaparlardı? Bu sahabeler devlet başkanıydı, siyasi otoriteydiler. Daha sonraki devirlerde de zaten yine bu yönetim bir şekilde devam etti. Neden bahsediyoruz? Peygamberlerin hayatlarındaki mücadele metotlarından, peygamberlerin sadece namaz kılıp, sadece bireysel ibadet yapmayıp, sorumluluklarını, sosyal görevlerini yerine nasıl getirdiklerinden. Değerli kardeşlerim, yine bir başka ayet-i kerimede Allah Teala "İsteyidu billah ve kad mekeru indallahi mekeruhum ve İbrahim Suresi 46. ayette buyuruyor ki onların hileleri olsa da onlar ne yaparlarsa yapsınlar Yalnızca kuvvet kudret sahibi Allah'tır Onların dağları yerinden oynatacak kadar güçleri Organizasyonları olsa da Kuvvet kudret sahibi yalnızca Allah'tır Allah planını uygular Onun için de insanoğlu ancak ancak kuvvet kudret sahibi olarak Allah Teala'yı bilmek zorundadır. Allah'tan başta bir güç tanıdığı zaman da zaten imani noktada da bir zafiyetin içerisine düşmüş olur. Tabi bu vesileyle bir hadis-i şerifi daha hatırlatmak isterim ki peygamberimiz men el harame fakat kefar ve men el halal fakat kefar buyuruyor. Kim? Bir helali haram kılarsa kafir olur. Kim bir haramı helal kılarsa yine kafir olur. Yani <gülüyor> hüküm sahibi yalnızca Allah Teala olduğu için insanoğlunun hüküm noktasında yalnız Allah'ın emirlerine uyması gerekir. Bundan dolayı da mesela bir insanlık suçu olarak zina. Zina Tüm semavi dinlerde yasak olan bir insanlık suçudur. Çünkü bu suç sonuçları itibariyle toplumu fesada boğan, olumsuz sonuçlar doğuran e, kötü bir suçtur, hastalıktır. E, değişik e, getirdiği sosyal etkileri itibariyle bundan dolayı haramdır. Ama bu suç hani dinimizde kebair dediğimiz büyük günahlar vardır. Büyük günahlar insanın e, büyük azaba vesile olacağı. Mesela hırsızlık, mesela yalan söylemek, mesela yalan yere yemin etmek gibi büyük günahlardan, faiz gibi büyük günahlardan birisidir zinada. Ama bu kadar büyük bir günah olmasına rağmen bir insan bu suçu işlemiş olsa, irtikap etse... Bu insan dinden çıkmaz Bu insan Yalnızca Yalnızca büyük günahlardan birisini işlemiştir, günahkardır Ama bir insan Bu suçu Meşru hale getirmeye Çalışırsa Bu günah olan bir şeyi Günah değilmiş, serbestmiş haline Getirirse Allah korusun imanını Tazelemesi gerekir Çünkü Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal hale getirmek haşa Allah'a meydan okumaktır. Aynı şekilde faiz eğer haramsa ki haramdır bir insan faizliyorsa günah işlemiştir ama faizi helal muamelesi yaparsa işte o zaman o zaman imanını tazelemesi gerekir değerli kardeşlerim. Şimdi burada peygamberlerin hayatından bahsederken Önemli bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Çok defa maruz kalınan işlerden birisi şu. İslami camiada her türlü hayırlı hizmetlerin içerisinde olunmalıdır. Her işi yapmalıdır. El hak doğrudur. Ama bazı noktalarda e, Müslümanların üzerine öyle oyunlar oynanmakta ki insanın ...insanın Müslümanlara varlığından daha çok e, zarar verir hale gelmektedir ki... ...mesela işte efendim bugün Peygamberimizin zamanında var mıydı? Sıradan bir hadise. Halbuki Peygamberimizin zamanında mezhepler yoktu. İhtiyaç doğdu. Mezhepler ihtiyaç edildi. Bugün hiç kimse şu İslami bir gazeteye ne gerek var diyemez. Peygamberimizin zamanında gazete yoktu. Ama bugün ihtiyaç olduğu için... ...Müslümanlara hizmet etsin diye basın yayın kurumlarının olması gerekir. Peygamberimizin zamanında binek otomobilleri, bu bugün bindiğimiz tarzda motorlu binek otomobilleri yoktu. O zaman biz otomobile binmeyelim, Allah'a yolundaki mücadelelerimizde bu otomobilleri kullanmayalım diyemez bir insan. O gün olmaması, bugün kullanılmasının haram olması anlamına gelmez. Bugün hiç kimse bu vakıflara, derneklere, diğer İslami faaliyet gösteren kurumlara ihtiyaç yok diyemez. Peygamberimizin zamanında da vakıf yoktu, dernek yoktu ama bugün var. Bugün bunlar İslam'a hizmet için kullanılabiliyorsa kullanılmalıdır. Onun için de bir şeyde kısırlama noktası yapmak sadece tabirimi mazur görün. Müslümanları ahmak yerine koymanın ya da ahmak Müslümanların ortaya çıkardığı bir olumsuz sonuçtur. Bunu tüm kurumlar için bu şekilde düşünmeliyiz. Eğer bir kurum herhangi bir iş sonucu itibariyle yaptığı hizmetle Müslümanlara yarar sağlıyorsa, o şey yararlıdır, yapılmalıdır. Ta ki hakkında haram olduğuna dair bir beyan olmadığı sürece... Bir şeyi haram olduğu belirtilmişse haramdır. Ama belirtilmediği sürece İslam'a hizmet eden her şey İslam'ın yönünde kurulanmalıdır. Hayat bir imtihan yeri. Bu imtihanda insanların hak ve batıl mücadelesi içerisinde safını belirlemesinden ibaret. Onun için de, onun için de e, hayatın sosyal bir hayat olduğunu da düşünerek... Sadece bir insanın Müslümanlığı namaz kılmasıyla, oruç tutmasıyla bitmiyor. Önemli olan Allah'ın biz Müslümanları yüklediği, Kur'an-ı Kerim'de namazdan daha fazla tekrar ettiği cihad diye bir görev var. Cihadın kelime anlamı insanın hakkı hakim kılması için tüm gücüyle seferber olması, bu uğurda mücadele etmesi hayatımız boyunca... ...en önemli yapacağımız görev... ...cihad etmek... ...cihadın da çeşitleri var... ...insanın nefsiyle de cihadı var... ...bu cihat deyince... ...toplumumuza yerleştirilen... ...olumsuz imajlardan... ...olumsuz anlayışlardan birisi de... ...cihad deyince... ...sadece eline silah alıp... E, ...siperde savaş meydanında... ...savaşmayı zannediyor insanlar... ...halbuki cihat demek... Hakkı hakim kılmak için mücadele etmek demek Hepsinin çeşitleri olduğu gibi cihatta bugün insanları hakka çağırmak, tebliğ etmek en büyük cihat En büyük cihatlardan birisi bir insanın tek başına kendi kendine ibadet ediyor olması Sadece kendini kurtarır ama başkaları için çalışan, başkalarına <gülüyor> hidayete, tebliğe çalışan işte en önemli görevi üstlenen kimseler bu kimseler de değerli kardeşlerim. Allah bizleri yolunda mücadele etmekten e, alıkoymasın. Hayatımız boyunca rızai ilahiye uygun şekilde mücadele etmemizi, o uğurda yaşamamızı, son nefesimize kadar da hakkı hak bilip hakka tabi olmayı nasip etsin. Batılı batıl bilip Batıldan da uzak durmayı nasip etsin. Nefsin, şeytanın, şehvetin şerrinden muhafaza eylesin.